الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا وقائدنا ومرشدنا وهادينا إلى صراط المستقيم محمد بن عبد الله عليه الصلاة و اتمتدین وعلى وعلى طیبین وصحب الہر المحجری المیامین ومن طبی احمد و احسان و اخلاصن المدین بجن سلف صلی عقیدسن تا مرس اور دادا یہ دنز اصل دید یہ دن جہ اصل نید در چتب جب بس مین یا نسل ان ڈیلی محل سُن تھرا درسی اب تک بجوینج بو امرسلر اصل kadar ağır آؤ o kadar, اتر زور لائچ مس دلیلر انم دسر دکھا خریشت رس یا زہرو لرسن یا ٹھیل جو لڑسن یا چھٹا بو سی تھے بار پلی نچارت nebevi bir matot olduğu için bunlar çözülmüş bu çetrefil içinde olmadığı için onu anlamak zorundayız. Geçenki derste anlattık ki ehl-i sünnete göre dinin kaynağı nedir? İçi şeydir. Kur'an ve sünnet. Üçüncü kaynak yoktur. Bu kaynakı da anlamak için dedik ki alimler şerttir. Alim olmasa olmazdır. Alimin de sıfatları var o da bellidir. Ondan sonra alimler şert olduğu için 1. kuşak alim ashab-ı kiramdır. Onların da icmaı bizim için itibardır. İcma nedir dedik? 1. kuşak sahabe ashab kiram Kur'an ve sünnetten ne anlamışlar? Nokta şunu koymuşlar. O da bizim için icma olmuştur. Sahabe döneminde, sahabeden sonra atba-u tabiîn 4 imam'a kadar güncel meseleler nazileler, güncel meseleler, fıkhi meseleler, hayat şartlarında bir şey indiğinde vaki bulduğunda onun hükmünü kitab-ı sünnetten çıkartmak için de orada da bir şart koş, koymuşlar. O da nedir? Kıyastır dedik. Bu dördü olmasa olmazdır. Bunu biz anladık. Şimdi bu derste neyi yapacağız? Bu derste Bu ehli sünnetin e, bu meseleleri daha sistemini oturtacağız. Şimdi bu kabacası bir de ince meseleleri var. Şeytanın giriş noktaları var. Ehli sünnet bu kapıları kapamış. Ehli sünnet de nereden kapamış? Çünkü nebevi metod olduğu için yani aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kapıları kapatmış. Ehli sünnet ne yapmış? Sadece kuralını düzenini kurmuştur. Yoksa fıkıh bütün kurallar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vardır söylemiştir. Ama nedir? İlim sistem sistematik olmamıştır. Mesela usulü fıkıh Resulullah zamanında yok iydur. Ashabı Kiram zamanında da yok Ama aslı vardır. Tawaid fıkhiye diye bir şey yok iydur. Ama aslı vardır. Arapçada da öyledir. Usulü tefsirde de öyledir. Bütününde öyleydi. Ama aslı var. Ondan sonra Araplar gelmişler, şey alimler gelmişler, bunun sistemini koymuşlar. İlimleri ayrılmışlar. Daha kolay olsun, daha güzel olsun, uzmanlık alanı olsun. Mesela Hazreti Ömer ilk orduya disiplin getirdi. Divavin koydu. Divavin defterler açtı. Askerlerin adını yazdı. Maaşları var ise yazdı. Celilleri, Ciderleri o kaç asker var, hangi lider, hangi hangi cephadedir bunların adını hepsini kim yazdı? Hazret Ömer yazdı. İlk defter İslam tarihinde askerin defterini sistemini Hazret Ömer koydu. Onun için ilimde de alimler koydu. Bunu bu derste bunu inşallah işleyeceğiz. 50 sünnet ve cemaat ne kapıları var? Şeytan cilits yapar oradan. Onları onları açıklayacağız. Yani şimdi biz dört ana mesele anlattık. Dedik kitap o sünnet bunlar kaynaktır. Sahabenin kitap o sünneti anlaması önemlidir. Ondan sonra güncel meselelere sahabe yoktur. Bize hüküm versin eyvallah diyelim ihtilaf kalksın ortamızdan. Bu kıyamete kadar olduğu için bir din olduğu için güncel meselelerin sistemini kurduk. Bu ana meseledir. Şimdi detaylarına gireceğiz. Ehl-i sünnet Rayı oturtmak için bütün şeytanın kapılarını kapatmıştır. O detaylarına geleceğiz. Bu asastır. Bunu güclendiren meseleler var. Oları işleyeceğiz. Muellif burada çok güzel zikretmiş. Arkadaşıyla okuyacak biz teker teker açıklayacağız inşallah. Evet. Ehl-i sünnet ve sahih nas'tan ayrılmaz ve kesinlikle Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün önüne geçmez. Onlar kitap veya sahih sünnete akli çıkarımlarla kıyas, zevk, keşif bir şeyhin veya alimin sözü ile ya da çoğunluğu öne sürerek karşı çıkmazlar. Çünkü din Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken tamamlanmıştır. Nitekim allah Teala şöyle buyurmaktadır. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Evet. Bu paragrafta çok önemli meseleler var arkadaşlar. Yani bunun hakkında dersler On onlarca ders yapsak bile azdır. Çünkü şeytan bu konularda nasıl girmiş, nasıl da bu gündeki mevcut olan fıkıhlar ortaya çıkmış? ilim talebeleri, alimler, ağzı olan konuşanlar niye ortaya çıkmışlar? Bu kadar kitaplarımızda bile, fıkıh kitaplarımızda bile hatalar neden olmuş? Bid'etler, uyduruklar neden olmuş? İşte bu çelişki noktalarından. Ehli sünnet başları, imamları birinci kuşağın sahabe Sonra dört imama sücgecinden bu meseleyi kapatmışlar. Bugüne kadar da kapalıdır. Ama cehaletten, şeytana uymaktan bu yollar açılmıştır. Bu yollar nedir? ehli sünnet diyor ki birinci itikad eder ki sahih bir nas geldi. Nas dedik nedir? Yani Kur'an'dır yani sünnettir. Üçüncüsü yoktur. Sahabeden bir nas geldi geçerli değil. Ne zaman sahabeden bir nas geldi Çitab ve sünneti deste destekleyendir. Yani çitab ve sünnetten destekini alıyor, o zaman o itibarı var. Ne zaman çitab ve sünnete muhalif bir nas geliyor, itibarı yoktur. Bu kapı böyle kapanmıştır. La يَعْدُلُونَ عَنِ النَّاسِ صَحِحِ Sahih nas nedir? Kur'an ve sünnet. Bundan oyna nas'a, başka nas'a bakmazlar. Nas nedir? Yani emir nehi. nereden gelirdiğimizin kaynağı, çık kaynağı var dedik. Üçüncüsü nedir? Yoktur. O da nedir? Kur'an ve sünnettir. Bu geldi tamamdır. Sonra ne diyor? "Velâ yataqaddemûne beyne yedâ illâhi ve rasûlihî belatte." Allah ve Resul'ün sözünün önüne söz katmazlar ve onun önüne çıkmazlar. Yani Allah Subhanahu ve Teala dese bu, "Ni yapın?" ne deriz emenni ve saddakna itikad ederiz sonra fiile tökeriz semi'na ve ata'na deriz Resulullah dese aynen siz deriz Ebubekir Ömer Osman dese bakarız dini sağlamamış olara deriz Alimlerimiz bugün de dese bakarız şeriatten güçlerini alıyorsalar onlara da aynen şekilde uyarız ama asıl ana kaynak ray bizde nedir Kur'an ve Asıl bu Üçüncüsü yoktur. Üçüncüsü yoktur. Asıl budur. Evet. Ondan sonra Bu asıs, asas nasları hiçbir zaman buları, karşı زمان خرشل sünnete Asasçı kaynağa hiçbir zaman karşı gelinmez. Niye Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali hiçbir sahabe bunaslara karşı gelmemişler? Neden gelmemişler? Biz dedik cesetler bile kabul etmeriz. Elinizde matod var. Ama gelmemişler, hukuku bulmamış. Neden? Çünkü onlar layıları biliyorlar. Layıları bizim için olan kurdulan kuranları. O da nedir? Burada bir kaç tane şey sayıyor. Onları teker teker açığalayacağız. bi ma'kulun ma'kul nedir yani aklıma bu yatıyor bunu ben güzel görüyorum akıl mantık makul mudur akıl mantıktan yani Allah demişse tesbihatı namazdan sonra Resulullah demişse 3 33 sefer, sefer yapın ben desem 35 yapın düz olsun ha makul da olabilir çinedir ya zararı yoktur güzel bir şeydir رسول اللہ امرتیمش bu nedir akıl makuldا bunu uyguladı bunun oldu el i sünnet bu kapıyı kapatmış öyle bir şey olmaz bizde çünkü ibadetler başka bir kaide var bu meseleyi durutmuştur el-ibadatu tevkufiyya ne demektir yani nastan dondurulmuştur bu iş bitmiştir sabah namazını nasıl 3-3 at kılamayız akşamı nasıl 4-3 at, yani at yapamayız yani sünnetlerini değiştiremeyiz Aynen bunu da değiştiremeyiz. Bütün ibadettir. Allahu u Teala'ya ibadetler dondurulmuştur, nuktası koyulmuştur. Nukta koyulan cümle nedir? Yani o cümle bitmiştir, tamamlanmıştır. Sen gelip onu cümleyin üzerine ek bırakamazsın. Evet. Bu makuldur. Akıl, mantık, yürütmek yoktur. Benim aklıma yattı, bu güzeldir, aklımca bu güzeldir, nedir? Yoktur. ondan dolayı bizim ehli sünnette bu kıljılar el qabihü vel hasene güzelden çirçini diğer ehli bid'etlerineye bırakmışlar itikad meselesinde akıllarına bırakmışlar. Oradan ehli sünnete muhalefet etmişler. Ehli sünnet güzelden çirçini Allahu Teala ve Resuluna bırakmıştır. Allah Teala bize diyor bu güzeldir bu çirçindir bu iyi hasendir bu kabih'tir. Biz diyemeyiz. Akıl mantık diyemez bunu. Akıl mantık ne zaman der bunu? Güncel bir güzel kabih olur. Elimizde ölçüler var. O ölçülerden tartarız. Kıyas yaparız. İcmağa bakarız. Ondan sonra deriz evet bu güzeldir, kabihtir. Ama mebdeiyen bunu başlangıçtan biz buna hüküm veremeyiz Bir de bunun noktası koyulmuştur. İcma'ten sonra he, bir de icma olmaz. Evet. Demek ki akıl nedir? Şimdi biraz sonra muellif eder akılın yerini, mekanetini. Akıl İslam'da emrin önüne gelmez. Ama neye gelir? Emri uygulamada akıl çalışması lazım. Emri uygulamada akıl çalışmadı. İnsanla hayvanın hiçbir farkı yoktur. 13. Allah-u Teala akıllarını çalıştırmayan Allah'ın emirlerinde diyor ki en'am cibidir, hayvan cibidiler. Bel hum adal. بو مکل اکل منٹ اسلام عقل الہ گیٹ احن گیٹرن سنیاس نہیں کے بیناسائنسیم نا سر سویا akılını çalıştırdı. İşte senin imamın iblis olur. O zaman ebedi onunla kalırsın. Bu bir, ikincisi wala biqiyas. Kıyas dedik nedir bizde? İtibarlı bir şeydir. Bizde kıyas koyulmuş. Ama kıyas olmamış ki mevcut olana kıyas yapalım. Allah'ın emrine, nehyine bulurda kıyas yaparım. Allah'ın emrini kıyasla iptal ederim. yani mişatarım yani hafifleterim Allah'ın yasakını kıyesten mübah kıladım. Burada kıyas batıldır ama bizim o bir tarafta olması olmazımızydı. Kıyas nerede olması olmazdır? Güncel meselelerde. Güncel meseleleri tartarız. Eski meselelere halal ve harama Meselen örnek verelim. İçki haramdır. Ama eroin toz diye İslam'da haram olduğu, halal olduğu belli değil. Yoktur bir belanas. Ama burada ne yapıyoruz? Kıyas yapıyoruz. İçki niye haramdır? Çünkü aklı ziyandır. Aklı sarhoş ediyor. Ondan sonra katil yapabilirsiniz yine yapabilirsin. Ummul habaes. Kötülüklerin anasıdır. Eroin nedir? Aynen şeyi yapıyor. Daha fazlasını yapıyor. O zaman kıyas yaparız. Bu ise bu da haramdır. Bu kıyas eyvallah, sahihtir. Ama içki haramdır. Çünkü Allah Teala demiş aklı bozar. E bir günde bira var. Hafiftir. Çitene patlat. Hiçbir şey olmuyor. Bunu diyebilir misin? Evet dersin. O zaman bira halaldı. Burada ne oldu? Burada kıyas batıldır. Neden batıldır? Çünkü başka bir kaide var. Resulullah bunun rayını oturtmuş. Bir kıvırdayamazsın sana sonra. Raylasın. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çoku sarhoş eden azı da haram. İki butul bire içsen evet sarhoş olmazsın. adamlar olur. Ferz ete olmazsın. Ama on butul içsen, beş butul içsen belki insanlıktan çıkarsın. Anlatabildim? O zaman ne oldu? Haramdır, iş bitmiştir. Evet. Demek ki kıyastan olmaz. Vela zavukin zavukla Zavuk nedir? Ben bu hoşuma gitti. Bu benim hoşuma gitti. Ben bunu sevdim. Böyle olsa daha güzel olur. Bu nedir? Zavuk'tur. Zavuk'tan olmaz. Benim hoşuma gidiyor, namazdan sonra oturum, bin kere ya Allah diyeyim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bin kere. Her zaman söyleyeyim bunu. Bu ne oldur? Bunu din olmaz? Çünkü bu ibadettir. İbadeti de Allah Teala bilindirir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilindirir. Bu zavuk'tan olmaz. Bu bizim hoşumuza gidiyor. İşte biz namazdan sonra oturduk hepimiz bir uydurmasyon ibadet yaptık işte hepimiz aynen anda la ilahe illallah la ilahe illallah derim zikir yaparım yüz kere derim ondan sonra subhanallah yüz kere derim toplu şekilde iyidir biz geliriz bu ibadettir biz ne yapıyoruz bunu Allah'a yakın düşmek için her şey Allah'a yakın düştüğün ibadettir her şeyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem Zeyhan'a yapmış Bilindirmiştir. Onun için asıl olan ibadetlerde kaide koymuş Ehl-i Sünnet. Buradan almıştır. Bütün ibadetler nedir? Haramdır. İlleçi Resulullah'ın yoluyla gelen ibadet caizdir. O bir kaideyi koymuşlar. Dünyada bütün eşyalar, meseleler haraldır. İlla Allah Teala desin bu haramdır. Bak ne güzel. Ray ray oturtmuş kayamazsın. Tirey rayı gibi. Çıkamazsın sığa sonra. O da nedir? Ben yürüdüm, çölde aç kaldım, bir acımdan ot yedim. E ben burada ot halal mı, haral mı? Bütün otlar halaldır. İlle ki Allah Teala kitapta demiş, bu ot nedir? Çünkü haram olan otlar, haram olan melzemeler yer üzerinde elin sayısı kadericedir. Onu Allah Teala 1, 2, 3, 4 bize söyler. Ama ibadet Yer üzerinde şeytanın vasıtasıyla Hazret Adem'den Resulullah'a kadar birçok uydurma uydurmasyon ibadet şeytan uydurmuş. Neden uydurmuş? Hatta terazide kabul olmasın. İyidir. Bu çok ibadetleri bu, bu kadar ibadetler çok olduğundan dolayı ne demiş Allah Teala? Hangi ibadet Resulullah'ın yoluyla geldi o geçerlidir. ibadetler de o çoka göre azdır İslamiyette. Yüzde dokuzan, ibadetin noktası koyulmuş, yüzde on ibadet de önü açık bırakılmış, ölçülü koyulmuştur. Mesela dokuzan, yüzde dokuzan ibadetin noktası koyulmuş o nedir? Bildiğimiz ibadetlerdir. 5 vakit namaz, nafileleri, zekatın miktarı, zikir, tesbihat, tuzuc vasayir. امان اوسک خالم بھاز عبادت لڑ اتسک خالم منگین رس اللہ دم امس اللہ چی بدر قلع سا اللہ ندر خل سا عقل ہمہ چین دس سل مشتر ہمت ما مشتر بو او نکتر بلیا عبادت اَتبل بین یہ رسول اللہ صلوات پھر بو verebilirim اچھا de, de verebilirim Ama ne zaman bunun önü kapanır? Ne zaman desem her namazdan sonra yüz tane salavat verin, hop bid'at yaptı Mayına bastın. Nereden mayına bastın? Çünkü bu ibadet oldu. İbadet nedir? Tarifi, yeri zamanı şer'eten dondurulmuştur. Sen yer zaman tayin ettin. Bak bunu da buradan da şeytan karıştırır. Onun için Hazreti Adem'den Resulullah'a kadar şeytan bir sürü ibadet etmiş. Allah Teala Teala'da bütün ibadetleri önlü kapatmış. On Resulullah diyor bir ibadet bizim yolumuzdan gelmese o merdüttür terazide. Bak şey e, e, Kehf suresinde ne diyor son ayette? Kul hel unebbiukum bil aghsarin amale? Size haber vereyim amelleri en boşa çıkan kimlerdir? Onlardır ki hayatta çok amel yapıyorlar, zannediyorlar güzel amel yapıyorlar ama terazide merdüttür amelleri. Zall se'yun fil hayatid o boşa gitti amel. Evet. Bu da Buradan kaynak mı önceden İslamiyette Evet var Çeşif nedir? Çeşif, sen kalbin Allah'tandır 24 saat. Allah rızası için gece gündüz çalışıyorsun. Allah sana doğru yolu gösterir. Bu çeşiftir işte. Anlatabildim mi? Çeşif daha çok kime gelir? Darda kalana gelir. Kim darda kalır? Ben darda kaldım şimdi. Nasıl darda kaldım? Bir dükkan alacağım. Bilmiyorum bu hakkıma herlidir ya şeydir. Çok yar varıyorum Allah'a. Ya Rabbi kalp gözümü aç. Birden kalbim inşirah eder. Bu tarafa, bu çeşiftir. En çok çime gelir çeşif? Darda kalan, zorda olan. E en zorda olan kimlerdir? Alimlerdir. Alimlerin kalpleri Allah'tan bağlıdır. Her zaman da zordadılar. Neden zordadılar? Çünkü çok güncel meseleler var. Ha, i̇ştihad ediyorlar. Acaba doğru mu yaptım? Hangi delili tercih edeyim? Allah Teala kalp gözlerini açar. Hakikati görürler. Bu racihtir derler. Onun için alimlerin %9'anı ki ecri var, isabet ederler. Bir ecri olan çok azdır. Onun için alimlerimiz elhamdülillah, nebevi, Rabbani alimler her zaman isabet etmişler. Kalp gözleri açıktır. İşte keşif budur. Ama keşif nerede olur? Tercih meselesinde olur. Güncel meselelerde olur. Ama keşif, keşiften Allah'ın hükmü deyişilir mi? Hayır. Allah diyor bu halaldır bu haramdır. Bunu 33 sefer yap, bunu 100 sefer yap. Sen gelirsin keşf ol keşif çeş, geldi bana. %100 değil 110 yapın. Yani 99 yapın daha güzeldir. Allah'ın isim vasıf esmaül hüsnaya sayısı kadarı izeder. Düşürsen birinin ne olur? Sen kendini Allahu Teala'nın yerine koydun. Neden? Teşri صاحب چم در امر Allah'u چم در da تعالیٰ haber veriyor sen kendini ne oldu چھ دن onun için اونی yanlış yerde نیر دہ olmaz مکھ نول مس چشف نر ڈولر تھر جی ایم ایس سی دولر سکھتن اللہ بہن دور سکتہ چیز مسلمانہ دولر Kalbi Allah'tan olsun. Allah ona gösterir. Onun için çok saf musulmanlar ne kadar de saftır bakıyorsun hayattadır, ayaktadır. Ya diyorsun bu adamı nasıl aldatmadılar? Bu kadar kurtlar var piyasada. Niye bunu çarpmadılar? E demek ki onun saftır, temizdir ama Allah kalp gözünü atmış Adama geliyor ya bu adamı ısınmadım diyor. Adam bakıyorsun ilkeleri yoktur. Neye göre ısınmadın? Ya ben öyle zen geldi. Halbuki bakıyorsun adam Anasının sütünden temizdir. Hiçbir şey bilmiyor ama kalp gözü açıktır. Allah temiz kalblilere keşif yaptırır. Ama bu keşiften de şeytan ne yapar? Birçok fırkayı da yoldan çıkartmıştır. Keşiften ne yapıyorlar? İbadet koyuyorlar. Keşiften Allah'ın halalını haram kılıyorlar. Yani hafiflettiriyorlar. Allah'ın emirlerini de onları da hafifletirip basit koyuyorlar. Evet, bu da ehl sünnette hiçbir zaman kitap sünnetin önüne çıkmaz. Keshif. وَلَا قَوْلِ شَيْحٍ شَيْحِ nedir? Ha, bu bizim hocamızdır. Bu bizim alimimizdir. Bu bizim bilmem neyimizdir. Bu bizim böyükümüzdir. Bir adam ne kadar alim olsa dedik ne zaman onun büyüklüğü ortaya çıkar? Ne zaman ne zaman اللہ durandır ona karşı çıkan en küçüktür اون sünnete شیخ Onun için şeyh ne kadar خرش olsa سنت haram haramı شیخ yen حلال حرام حرام bize yapabilir mi? İşte çok görüyoruz. Zikir dua kitapları var piyasada. İşte bizim hocamız böyle uygun görmüş. bunları yapıyoruz. Halbuki Resulullah'ın yaptıkları duayı yapmıyorlar. Resulullah'ın emrettiği dualar iptal oldu. O şeyhinci ortaya çıktı. Onun için alemler çok güzel bir şey söylemişler. Bu konuda. Demişler. Niye bid'at yapıyorsunuz? Bu bid'attır. Sonradan eklemedir. Siz Resulullah'ın ibadetlerini, verdiği zikirleri, emirleri yapın, tesbihleri yerine getirin, bol zamanınız kaldıysa halal olsun yapın. Bunu da ben buradan fetva veriyorum. Ama âlimler ne diyorlar? Diyorlar, kitap ve sünnette gelen zikirler, otursan ye içme, otur sadece oları uygula, 24 saat sene yetmez. onun شیخ ن شیخا شیخم حضرت ابو بکیر بڑا ümmette بخیر ابو بخیر gününde gelir خلیفہ اولر چتب بسنت hiçbir zaman çıkmadılar عمر نثمان sünnetin önüne. چتو için bizim امام oldular اونی oldular امام Onun امام دور امام imamdır İmam Abu Hanife imamdır İmam Malik imamdır امام i̇mam Ee, Ahmet imamdır, imam Sufyan imamdır. Bütün imamlar, ehli sünnetler imamdır. Büyündeki alimler, güncel alimler de neye göre bizim için imamdır, alimdir, şeyhtir, büyüktür? Ne kadar şeriatin önünde? Ne diyorlar Türkçe'de? Nasıl askerin önünde durar? Salam pençe mi? Ne diyorlar? El pençe. El pençe. Öyle şeriatın önünde duracaksın, kıvırdayamayacaksın. Allah bu demişse eyvallah. Bunun da kaidesini Allah Teala ayetlerde kurmuştur. itaat evet ondan sonra i̇mam nedir i̇mam nedir biraz daha ileridir yani her cemaatin cemaatin bir şeyh olabilir ama ümmetin hocadır namaz جماً hepimiz ona نہ İmam nedir? Ümmet ona uymuştur. İşte Şeyh'te dediğimiz gibi Abu Hanife niye imamdır ümmet uymuş ona? Çünkü hiçbir zaman şeriatın önüne bir milimetre çıkmamış bilerek. Ha olabilir, iştihad yapmış, kata yapmış, o ayrı meseledir. O zaten vürcül, nukta olmayan meselede, vürcül olan meselede iştihad yapıyor. Onu ki Abu Hanife radıyallahu anhu ne diyor? Diyor ki biz kitap ve sünnet sorası icma aldır sahabenin kavlini alırız. Sahabe bir meselede ihtilaf etse biz de tercih yapabiliriz. Anlatabildim mi? Bak ne kadar böyücümamdır. Bak virgül meselesinde ama diyor sahabenin sözü bizim için daha öndedir. Virgül konulmuş. Zaten icma olmuşsa noktadan sonra la la ihtihad ma'an nas bu da bir qaydedir. Fıkıh fıkırta nas olduğu yerde ihtiyar olmaz ya. İhtiyar nerededir? İstihad var mı? İslam'da şarttır iştihad. Ama nerede şarttır? Nasıl olmadığı yerde iştihad şarttır? İçki halaldır, haramdır? Haramdır. Niye? Nasıl var? İstihad edebilir miyim? Dur bakayım bu halal mı? Nasıl var? Edemezsin. Ama nerede iştihad edersin? Bire diye bir şey çıktı. Ha? Burada burada iştihad ediyoruz. Bakıyoruz bu bu insanı sarhoş ediyor mu? یہ بہرم تر چنچ خام تم بدھا یعنی بر امام ندر امام ندر اونچن حضرت ابو بکیر دمدرزا دمدر صدیق تر صدیقہ صدیق sıddıkların imamıdır bize امام bu halaldır biz در uyar mıyız Sahabeler bile uymazdır. Örnek vereyim size. Hazreti Ümer bellidir. Sopalı Hazreti Ömer ne kadar şeriddir. Ne oldu şeyde e, e, Medine'de insanlar Laubali oldu ne de talak meselesinde. Ne diyorlar? E, her bir oturumunda hanımına diyor üç kere boşsun. Talak böyle oldu. Ağızda sakız gibi oldu. Hazreti Ömer şiddetiyle bunun önünü almaya kalktı, alınmadı. Ne yaptı? Bir iştihad yaptı dedi. Bir mecliste üç kere boş desen, üç kere boştur artık işin bitti senin. Halbuki Resulullah'ın şeyine, sünnetine burada muhalefet oldu. Hazreti Ömer'in bir şansı var. Raşit Halife olduğu için iştihadı bizim ümmet için geçerlidir. Resulullah demiş, benim var, Raşit Halifelerin sünnetine oldu. Ama burada bir maslahat gereği muhalefet etti. O da muhalefet نس سریحا değil. Resulullah'ın تعاملüne Ama burada sahabeler ne dediler امنن وصدق سمعن وطعن dediler. Eşittik itaat ettik kimse karşı çıkmadı. Ama Hz. Ömer baktı mehirde kadınlar çok yüksek konuşuyorlar. çok para istiyorlar mehir olarak kalktı hutba verdi dedi mehiri bugünden bele ben limite çekiyorum az bir limit koydu bu limitten fazla isteyeni ceza veririm ona hakkınız yoktur ben halifeyim yasaklıyorum cuma hutbasında bir kadın safın en sonunda kadınlar en arkada kılardılar ya emirel müminin dedi sen ne yapıyorsun ya اللہ تعالی dedi? Dedi, i̇şte, onun için عمر olmuşlar gördün mü عمر mü دنس Ömer bile عمر önüne çıkamaz Ama nasıl virgül var ise önüne çıkılabilir. O ayrı meseledir. İçtihad olunabilir orada. İşte imam ne kadar büyücü olsa ehli i sünnette önüne çık. Allah Resulü'nün sözünün önüne çıkamaz. Evet. Sonra وَلَا بِطَلَبِ الْاَكْثَرِيَّ Çokunlukla da Allah varasının önüne çıkılmaz. Bir de çokunlukla ne demektir? İşte demokrasi diyorlar. Nedir? Seçim var. Bugün de seçim, Musulmanlar toplandılar hepimiz. Ya dedik bugün hayat şartları değiştirdi, gelin bir seçim yapalım. Ya bu bire haram değil diyelim. he ha? Haram değil, içi şişeye kadar içebilirsin. Çünkü tıp diyor şişi şişe sarhoş etmez seni. Bunu biz ne yapalım? Seçime bırakalım. E bir günde seçim yaptılar. Çokunluk yüzde sekseni dedi. Evet, haram değil. Bu neden şeriat değişilir mi? Yüzde yüzü dese şeriat değişilmez. Burada da rayı ehl-i sünnet oturtmuştur. Şeriat bütün musulmanlar bir şeyi isteseler şeriatı değiştirseler değişmez. Ama burada bir çetrefil var. Bilmeyen için. Yani de bir yarı, yarım yamalık بلم و علن سے عبد اللہ حق مسلم باہر حسن Abdullah حسن عبد اللہ عبد اللہ اوین لدھ فقی بیر صحابر نور عبد اللہ مشت عبد ne diyor diyor ki Eğer musulmanlar bir şeyi güzel görseler o Allah indinde güzeldir kabul olunur. Burada kimi kastediyorlar? Burada kimi kastediyorlar? Burada kastedilen musulmanlardan salih musulmanlardır. Salih musulmanlardır, alimleridir. Ehli hal vel akıddır. Yok her avam. Yine kimi kastediyorlar burada? İkinci ölçü. şeriate karşı gelmeyen yani Allah ve Resulü'nün emri içesin olmayan virgül olan, nokta olmayan meselede nedir? Olabilir. Müslümanlar bunu uygun görseler uygundur. Bunda bir şey yoktur. Ölçüye göre. Ama Allah'ın emri var ise çokullukla bunun önüne çıkamaz. Evet bu da bu da böyle. Sonra ne diyor? Çünkü neden ehli sünnet diyorlar ki bu iş böyle kapandı. Ray oturmuştur. Çünkü Allahu Teala bunu böyle istemiş ve bu meselenin de noktasını koymuştu. Delil delil de eee Maide suresi 3. Allah Subhanahu Teala diyor ki El yevme ekmeltu lekum dinikum ve etmemtu aleikum ni'meti وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا Diyor ki bu en son ay ayetlerden birisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah ve teala, ey Resulüm ey Musulmanlar bugün din tamamlandı. Ne zaman din tamamlandı? Resulullah hayattadır. Din tamamlandı. Yani ne oldu? Peket tamamlandı. Şeriti bağlanındı. Artık Kimse bir şey eksiltemez Bir şey üzerine de ekleyemez ور... وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ Nimetimi de Sizin üzerinize tamamlandı Demek ki Dinin tamamlaması Bizim için Bir büyük nimettir وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ Bu İslam Dininde Bu paket var Tamamlandı Şeriti de Bağlandı O İslamı da Size Ne kıldım? He? Razı kıldım Yani Bu İslam'la Gelseniz de amelleriniz geçerlidir, cennete girebilirsiniz. Bu İslam'ın haricinde eksik fazla getirseniz caza yersiniz. Caza da, yani cehenneme girip çıkacaksın, yani girip çıkmayacaksın. Adamına göredir. Evet. Onun için biz bildik ki nasıl olur bu iş, yani bu iş nasıldır? Bu iş işte böyledir. Din tamamlanmış. Olamaz sen dersin 33 35e çıkartayım. Velevci çok basit tesbihattır. Sübhanallah'a 33 kere değil 35 kere değil. Diyemezsin. Neden? Çünkü din tamamlanmış. Onun için bu kaideyi alimlere çıkartmışlar. El ibadatü tevkifiyye. İbadetler dondurulmuştur şeriatin emriyle. Nasıltan bitmiştir? Evet bu da böyle Bu kaideyi de bulduk biz Artık Saka sola yetme yolu kapattı Şeytanın planlerini Bize açıkladılar Evet okuyalım ehl sünnet kim olursa olsun Allah'ın kelamı ile Resulünün Sözünün önüne hiç kimsenin Sözünü geçirmezler evet. Allah-u Teala da şöyle buyurmaktadır Ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin Allah'tan korkma. Şüphesiz ki Allah hakkıyla eşiten, hakkıyla bilendir. Evet. Bundan dolayı ehl sünnet vel cemaat Allah ve Resul'ün önüne çıkmazlar. Ne şeyhin kavliyle, ne zavhtan, ne keşiften, ne ilhamla, he? İlham, keşif, zavh ne zaman olur? Yerinde, o evet yerinde Allah'ın, yerinde kullansan on evliya Allah'sın. Yerinde kullanmasan ادول اللہ neden ehl sünnet biliyorlar Allah'ın ve resulünün önüne çıkmak nedir çıkılmaz ve çıkmak da nedir delalettir ne diyor e, Allah subhanehu ve teala حُCURAC surası birinci ayet ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُمْ bu bize nedir bir خير istenil bizim adımızla çağırıyor seni uyuşturur يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Bu bizim bize hitaptır. Onun için Abdullah e, İbn, Mesul, e, İbn Abbas diyor يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ derken ayetlerde dikkat edin bu bir kirdir bizim için istenmiş Yani bir şerden bizi uyandırıyor Rabbimiz. Hemen kulağımız, bütün bedenimizi oraya vermemiz lazım. Konsantre olmamız lazım. لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِّ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve önüne çıkmayın Allah ve Resul'un önüne nasıl çıkılır Allahu u Teala'nın önüne nasıl çıkılır emirlerinin önüne çıkılır Resul'un önüne nasıl çıkılır emirlerinin önüne çıkılır yani Allah ve Resul نُخْتَي koymuş orada duracaksınız نُخْتَي kaldırıp vürcül yapıp devam etmek yasaktır iman edenlerin işi değil İblis de iman, müminidir. Biliyorsunuz. İblis de müminidir. O kadar gücel, güclü müminidir. Melek seviyesine çıkmıştır. Melekler yanında hitap geldiğinde meleklere iblis de vardır. Halbuki cindir. Ama Allah Teala o kadar ibadetiyle melek seviyesine çıkartmıştır. Onu. Ama seçim hakkı vardır. Meleklerin yoktur. Melekler ibadete devam. Bu müminidir. Şeydi iblisin şeytanı oldu. Ne yaptı? Önüne çıktı. Allah Teala dedi "Secde yap." dedi "Dur bakayım ya Rabbim nasıl yapayım? Bir illet göstermene ben ondan daha güçlüyüm. Beni ataştan yarattın, onu çamurdan." İşte diyor ey iman edenler uymayın iblise. Allah varasunun noktasını vücule çevirmeyin. Sonra ne diyor? Allah Teala Bu konuda da elinizden geldiği çapayı gösterin. وَاتَّقُ <اللّٰه> Allah'tan da korkun. Yani eşker ve gizli meselelerde Allah'ın önüne çıkmayın. Allah'tan korkun. Allah korkusu nedir? He? Seninle Allah'ın azabının arasına bir set çekmektir Sedd neyden çekersin? Seddin temeli nuhtanı önünde durmaktır. emirinin önünde durmaktır. Ondan sonra üzerine duvar yapacaksın. O duvarda nedir? Salih amellerdir. Önce kalbinle amenne ve sabdakle sonra üzerine duvar yaparsın. Ataş senden uzağa olur. Öyle bir duvar ki o bir tarafı çöz ataşı bu bir tarafı buz gibi. Tekvabıdır işte. Seni ataştan kurtarın. Sonra Allah Teala ayetin sonunu neyden bitiriyor? اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ Alim Allah eşiten ve bilendir. Yani siz, sizin gizli bir şeyiniz yoksa eşidir ağzınızdan cinayettir bütün zahiri hareketlerinize. Allah Teala bütün sizin zahiri hareketlerinizi bilir. Bilendir. Kalbinizde geçse bile Allah'ın önüne çıkmak Rasulü onu da bilir. Yani sen onun Kulusun, onun kainatinde yaşıyorsun, o her şeye kadirdir, muktedirdir, nereye kaçma? Nere kaçma gücün var? Yoktur, senin işin bitmiş bu konuda. Yani Allah'a uyacaksın, yani İblik'e uyacaksın. Üçüncüsü yoktur. Evet. Bu da böyle. Sonra o bir paragrafa devam edelim. Ehl-i Sünnet, Allah ve Rasulünün önüne geçmenin, hak yoldan satmanın sebebi olduğuna inanır. Çünkü bu heva ve hevese uymak ve Allah hakkında bilgisizce söz söylemektir. Şeytan da Allah'ın yolundan alıkoymak için bu işi süslü gösterir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız? Ehli Sünnet Bundan dolayı bu Hücurat surası Allah'ın emirlerinden sistemlere oturmuştur. İtikadlere oturmuştur. Ne de oturmuştur? Allah ve Resul'ün sözünün önüne çıkmak, nuktasını virgüle çevirmek sapıklıktır. Sapıklık nedir? Yani sırat mustakimden sapmışsın, bataklık acirmişsin. Bataklıkta kim seni önderlik yapar? İblis. سرت مستقم دہ محمد عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرشی داہسر رسول والی قلمس چنچ ama kalır yerinde Haydutlar istile eder onu. Şeytan da gelir istile eder, çıkartır seni. Bir tren çölde kalsa haydutlar ne yapar? Paramparça parça onu. Dağıdırlar, heyeci elini bile götürdüler. İşte şeytan da seni sırat müstakim üzerinde velevçib eteyi salmayacaksın. Ondan dolayı arkadaşlar, 5 vakit namazı Allah Teala ferz etmiş. Alimler diyorlar, beş vakit namazın esprisi nedir? İşte kopmayacaksın Resulullah'tan ve allah Teala'dan. sabah kalkıyorsun, gözünü atıyorsun Allah'tan başlıyorsun Allah'tan silah kuruyorsun, irtibat kuruyorsun, ondan sonra işine dalıyorsun 5 saat ondan sonra bir de azan okunuyor 5 saat kafidir seni ne yapsın şeytan ama güclüsün sen, kalkmışsın sabah'tan dinginsin bir de dönüyorsun önle de Allah'tan irtibatı gücündürüyorsun ondan sonra 2 saat sonra bir de çindi geliyor çünkü bedenin yorulmuş Şeytan aldatabilir zihnini sen. 2 saat sonra de irtibata giriyorsun. 2 saat sonra bir de irtibata giriyorsun. Akşam namazına. 1 saat sonra yatsıya, ondan sonra uyuyorsun. Sen ne oldun? Evliya Allah olursun. Hakiki namaz kılsan, hakiki cemaate geçsen. Ama böyle merdiven altında kılsak, dernegelerde kılsak, köşelerde kılsak, şeytan ne yapar bizi? Ele geçirir. Hele namaz kılmasak. Ne olur? Tamam mı? alemanı oluruz. İster bilerek ister bilme. Şeytanın şeytansın önemli değil. Dersin lanet olsun şeytana. Ben şeytan benim düşmanımdır. Bunu söylettirir sana. Ama şeytansız sonuç tamamdır. Sonuçta sen terazide amelin merdüt mü? Merdüttür. Ona o lazım. Sabaha kadar onu söyle. O tam tersine senin söv, sövmenden nemalanıyor. Resulullah diyor lanet etmeyin şeytana. Lanet ettikçe Söyledikçe şeytanı, şeytan büyülür. Ama Allah'a sığınır desen şeytan fara kader olur. Onun için bir hata yaptın diyemem. Lanet olsun şeytana, bu şeytanlandır. Ne'udü billah, bu şeytanlandır. En büyük silah nedir? Allah'a sığınırım Çünkü şeytan senin bütün silahlerine karşı koyabilir. Sadece Allah'a sığınsan oraya yaklaşamaz. Mesele bitmiştir. Evet, bunu ehl sünnet iyi bildikleri için Ne yapıyorlar? Diyorlar ki bu dalalat yoludur. Dalalat yolunun başlangıcı nerededir? Bak bu çok önemlidir arkadaşlar. Dalalat yolunun başlangıcı nedir? Ha? Hava Hava Hava ve heves Başlangıcı budur dalalat yolu. Nasıl? Şimdi biz dedik sırat-ı müstakim cennete giden yoldur. Önder Resulullah tren gibi ona teyini tutmuşuz. alimler, sahabeler onunla teyhine tabi'in, etba'u tabi'in alimlerimizin 1400 senedir böyle gidiyoruz. Şeytan gelir ne diyersene? Demezsene salateyn, aa düşmansın dersin. Cel yan yan giderim, tersine git cennet olsun, şeytansın der. Ne der? Ya der cel bir yana buraydan çıkarım, asfaltın yanından geçelim bir çestirme yolu bilirim. O daha güzeldir, daha filan şeydir. Seni böyleyle saptırır. O sapmanın yolu nedir? Nefis. Çünkü Allah subhanehu ve teala şeytanın tek giriş noktasını bize ona avantaj vermiştir. Bize tek giriş noktası var o da nefisten girecektir. Nefisten girse de merkezdir. Ana kumandaya da geçirir. Şeytan gelip senin elini ele geçiremez. Şeytan gelip senin bacağını, yen organlarını geçirip haram işlettiremez seni. Ne yapar? merkez, beynini ele getirir, kalbini ki nefsin merkezidir onu ele getir ondan sonra emir verir ele, emir verir organa sen haram işlersin. Tek giriş noktası. Kapat onu, şeytan sana yaklaşamaz. işte ehli sünnet bu konuda bunu en iyi bilenlerden diler. Onun için diyorlar ki Allah ve Resulü'nün sözünün önüne çıkmak, ister keşifle, zevukla, şeyhın sözüyle, çokunlukla, he, ilhamla, e, akılla, mantıkla, e, hoşgörüyle, bunlardan önüne çıkmak nedir? Nefis heveye uymaktır, o da şeytana uymaktır, dalalet yoludur. Dalalet yolu da otobandan indin sen, sahra, kumsala kayboldun gittin. Vela ki dört çekişin senedir, 4 çekiştisin kurtarırsın. Gaza bastıkça saplanırız. Evet. Burada da Câsiye suresi 23. ayette Allah Subhanahu ve Teala bunun bize şeyini vermiştir. Formülünü vermiştir. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Diyor ki: "Efer ay temen ittahada ilahahu hawaahu." Du sen onu gördün mü? o insanları, yani o insanı, ilahını ne yapmış? havasına havası ilahı olmuştur. Şimdi ilah nedir arkadaşlar? İlah kelimesi nedir? Alihe'den alınmış. Alihe tapan bir şeye ibadet ediyorsun. Onun sözünde dursun. O ilahtır. Çime ibadet ediyorsun, tapıyorsun, sayıyorsun, emrinde duruyorsun? O ilahtır. Onun için ibadetler hepsi اللہ اللہ نیا تب dese böyle ya böyle ترسم اللہ o benim اللہ olur عبادت Ama en böyük ilah nedir? İnsanın kendi içindedir. Nedir? Hava. Nefis. Ona uymak nedir? Onu ilah ettin sen. Yani sen, dedik hava nefis kimin eline geçer? Baş düşmanımız. Kimdir baş düşmanımız? Şeytandır. Demek ki hava nefsimi ilah etsem kimi ilah etmişim? E demek ki biz dönerim başa. Dedik bu dünyada, یہ چی نو یہ ماہور یعی اللہ ہو سیکھ رزاق سن یعنی سن او لہ ذہنگ رزاک ہنگہ سند دور مجھ اہل سندہ چولن دور رہل سندہ ona تھچ اللہ ہو تھچ اونہ عبادت تھچ اللہ اللہ تعالیت اونی چر یارسل جڑ دم نسن اوہ الہ حوا سے حوا سوا Bana ne diyorsa onu uyguluyorum. Buna ne derler? Bir de kural tanımıyorsa, her aklı çesse yapsa ne derler buna? Serseri derler, haydut derler. Yani adet uluf tanımıyorsa. Ey ilahta da, da Allah'ın düzenini tanımıyorsa, her aklına geldiği ibadeti yapsa ne derler? Sapık derler. Anlatabildim? Sapıtmıştır. Neden sapıtmış? Sırat müstakimden. Ne olmuş? Kendi havasını, şeytanı ilah etmiştir. Şeytan ne der Cehennemin yolunu gösterir sana. Ve levçi kılıfı İslami ise de Çünkü şeytan ne yapar? Şeytan bizden daha iyi bilir işi. Püf noktasını bilir. Şeytan bilir ki senin amelin Allah'ın emrine göre olabilir. Bir formülünü bozar o amelin terazide kabul olmaz. Mesela bunu bilemezsin. İşte at 35 dersin bir şey olmaz. Formulu bozuldu onun, melekler onu terazide kabul etmezler. Git orada selebilmedim, iyi niyetliydim, geçmez bunlar. Bir şans daha verin bize, o da geçmez. Dönüş yoktur artık, böyle bir şans yoktu Yandın gittin, o zaman ne yapacaksın? İşi sağlam alacaksın. Ehl-i Sünnet bunları çok iyi bilmiş. Onun için bunlar oturmuş ehl Sünnet'te, onun için Ehl-i Sünnet 1400 senede ayaktadır. Kıyamata kadar dayakta kalır, hiçbir bir çetrefil nototlarındabulaamazsın itikatlarında bulamaz ondan dolayı sahaba tabiin va tabiin 4 imam ne itikatta ne mototta zerreceklafler yokydur İtil nerede de varıdır nuhtası olmayan meselele de hücül var ihtilaf kapsaçutır O da nedir yüzde yirmi be yüzde ot yüzde yirmi'dir buralarda bu ne kadar takvalisan o kadar hakkkayahuz kader. Sonra gelelim ayette ne diye devam ediyor. Eğer o ilahını hava almışsa şeytanı ne diyor? Ve vallahu lillahi ala ilmin. Allah onu ilimle yoluna gönderdi. İşte püf noktası ayetin buradadır, esmesi de buradadır. Şimdi tamam adam cahildir, uymuş. Bu cahildir biliyoruz. Ama bir de aldanma sarığına, cübbesine, sakaline Camaatinin çokluğuna aldanma bunlara. Ölçüyü kaybetmişse ölçü önemlidir. Aldanma çokunluğa. İşte burada ilmi var ama dalalet gitmiştir. Bugün de bunu biz Türkiye'de en iyi anlayanlardan birisiyiz. Görürüz televizyonda ne kadar çıkar var. Prooflar var. İlahiyetçiler var. He? Resmen bayazı siyah siyahı bayaz yapanlar var. Resmen yapıyorlar. İster aynı niyetten hoşgörüden metodu bozuldur sonu da hepsi demek ki şeytana uymuşlar. Hava, etis, ölçüleri kaybetmişti. Allahu Rasulunun önüne çıkmışlar. Yoksa niye de iş sürüyorlar? İlimle dalalete gidiyorlar. Onun için selef her zaman bunu kullanırdı. Bir tane böyük alim oldu, bid'at yaptı, der de adallahu lillahu ala il. onu dalalete götürür. Cahil zaman dalalata gitmesi normaldir. Bizimkiler normal. o Biz de dalalatta olabiliriz. Çünkü cahiliz. Ne zaman bir de elimizden tutsa, o zaman ilmimiz olur o meselede. Ama adam ilim, ilmi var. Şeytan demek ki ilim, bilim önemli değil. En önemli mesele, Allah'a tevekkül edersen, hakkıyla. Kalp gözün açıp olsun. Rabbani olacaksın. Evet. Sen sen ne dersin? Savunursun bid'atını. sonuna kadar sen ne dersin? En büyük mücahidliği cihatı sen yapıyorsun Allah yolunda ama sonu işte çıkmış, bakmışsın sen. En büyük hatayı yapıyorsun. Terazide de amelin merdüttür. Tartılmıyor. Kabul olunmuyor hasenetler de. Evet, işte bu da dikkat edin. Sonra ne diyor Allah Teala? Bak ayetin sonu daha korkunçtur. Ve khatamallahu ala semihi ve qalbihi. ve ceal ala basarihi diyor Allah Teala kalbini mühürler Allah'ın emrine çıksa velouci bilerek çıkmasa kalbin mühürlenir senin ha gözün mühürlenir görmezsin hakkı kulağın mühürlenir eşitmezsin hakkı bir gishao olur perde olur onun için bugün de çok ehli bidat hocaları var Bütün İslam aleminde minbabi evle Türkiye'de daha fazla var. Adamlara delil veriyorsun, nasıl veriyorsun, İmam Ebu Hanife'nin kitabını veriyorsun hale israr ediyor. E diyor ben güzel bir şey yapıyorum. Bidat yapmıyorum. Çünkü altuz yapıyorum. Ne olur bunda? 44 yaparım. Ne olur bunda? Zaten Resulullah demiş 33 üç yapıyorum. Ben daha fazlası. Ben kötü bir şey getirmiyorum. Bu en basitidir ha. Vesaire böyle gider. Mesele. Bu nedir? Sen sabaha kadar anlat ona hakikaten bakıyorsun vurdum duymaz gibidir. O zannediyor. Senden daha iyidir. Şeytan bir ayette diyor şeytan kötü amelinin gözünde süsler zannedersin güzel amel yapıyorsun. Evet diyor ben, ben fıkhını bilirim siz zahiri gibisiniz. Bu neden şeytan hakkı, gışava var hiç görmez. Bazen diyorsun ya benim gibi cahil. Allah اللہ چلا سولہ اللہ ne şey e Neden? Neca bizden daha iyi ilimleri var. Arapça da biliyorlar. Neden böyle oluyor? Bu ayetin tecellisi. Sonra ayetin en sonunda Allah Subhanahu Taala neylem bitiriyor ayeti? Efele <gülüyor> tezekkuru. Ne demektir? Efele <gülüyor> ha? İbret almayacaksınız. İbret almayacaksınız. Zikra ibret almak, hatırlatmak. Fezekir feinne zikra tenfa'ul mu'mineen hatırlat hatırlatmak müminler faydalıdır hakiki mümin ibret alır demek ki bizim için ölçü şeyh ne kadar imam büyük olsa bak işte bu ayetten râid oturulmuştur önemlidir neyi önemlidir ne kadar büyük olsa Allahu vasalünün önüne çıksa küçük olur ne kadar insanların elinde küçük ise bu adam, Allah ve رسول'ün döndüğü duruş Allah indinde büyüktür. İnşallah çekilmeden önce kalbimizi açacağız. Allahu Teala havanefise uymayacağız. Âmîn ne ve saddakn infiqne bileceğiz. Semi'nâ ve ta'nâ Ne ne olursa sadece 2 kaynaktan gelir. Kur'an ve sünnet. Evet, bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki derste akıl meselesine geliriz. Akılcilere reddiye vereceğiz burada. ehl sünnet akıl fitnesini nasıl ön plana almıştır? Akıl fitnesini nasıl şeytanın girişini kapatmıştır? Biliyorsunuz şeytan ebedi ataşta akıldan girmiştir. ehl sünnet ibret alarak Resulullah Allah'ın matoda olduğu için nebevi Allah-u Teala o kapıyı kapatmış. ehl sünnet onun kitabını bize yazmıştır. Onu önümüzdeki derste inşallah önümüzdeki hafta salı günü akıl mantık orada da onu nasıl kapatırlar ehl-i sünnet natıra oturtmuş sistemi onu anlatacağız velhamdülillahi rabbil alevin